Evet kıymetli kardeşler. Bizler Yüce Rabbimizin kelamı olan sözlerin en hayırlısı Kur'an-ı Kerim kitabı, Kur'an-ı Kerim'in Tebarek Eccüzü'ndeyiz. i Eccüzü'nün ikinci suresi Kalem suresindeyiz. allah Teala bu sureye kaleme yemin ederek başlıyor. Nun vel kalemi vallâ yesturûn. Kaleme ve kalemin yazdıklarına ne olsun? Yemin olsun. diyor. Çünkü kalem ve kalem yazılan şeyler genelde burada kastedilen tefsir ehlinde dediği üzere ilim. Allah'ı bize tanıtan e, rasullerini meleklerinin imanı tanıtan ilmin yazıldığı kalem. Bu surede e, Yüce Rabbimiz geçen haftaki dersimizde de hatırlarsanız ashab cennet diye ifade ettiği bahçe sahiplerinden bahsediyor. Bahçe sahipleri kendi aralarında kararlaştırıyorlar, anlaşıyorlar. Ta ki bahçelerine, bostanlarına erkenden gitsinler de miskin, zavallı, gariban, yoksullar gelmeden orayı devşirsinler, yani ürünleri toplasınlar ve fakirlere Allah'ın vermiş olduğu hakkı, payı vermesinler. Tabi Allah-u Teala oraya bir azap indiriyor o bahçeye, o bostana. O azap indikten sonra tanınmaz hale geliyor. E, diyorlar ki geldiklerinde فَلَمَّا <gülüyor> رَعَوْهَا Allah Teala şöyle beyan ediyor قَالُوا اِنَّا لَدَعَلُونَ Bahçeyi, bostlanı görünce diyor ki biz şaşırdık. Yani yanıldık. Başka bir yere geldik. Bizim yerimiz bu, bahçemiz bu bahçe. Yerimiz. Olamaz değil. Yani Allah Teala her şeye kadir. Kimi zaman ufak bir böcek musallat eder. Kimi zaman büyük bir azap musallat eder. Kimi zaman bu surenin sonunda da gelecek insana nimetler musallat eder. Yani nimetler ne haline gelebilir? Bela haline, musibet haline gelebilir. Ama kişi farkında olamaz. Farkında olamaz. Adım adım kişiyi Allah-u Teala helaka sürüklüyordur. Bunu da fark etmemesi için o kişi, Allah-u Teala ona nimet ihsan ediyor, bolluklar veriyordur. Ve böylece helakına, mahvoluşuna adım adım karış kalış yaklaşıyordur. Sonra da ne diyoruz biz? İstidrac. diyoruz. İstidrac. Yani adım adım Allahu Teala derece derece kuluna haber. felaka sürükler. Bu da Allah'ın bir neydir? Keydi, tuzağıdır. Allah'ın bir tuzağı vardır. Allah. Yani Kur'an-ı Kerim'de icrabimiz öyle buyuruyor. Efe eminu mekrallah. Allah'ın tuzağından, mekrinden emin mi oldular? Helayetmen mekrallah illel hasirun. Allah'ın mekrinden, tuzağından ancak kimler emin, güvende olur? Sana orayanlar. Yani kul sürekli kendine bir bakacak, yani nasıl insan aynanın karşısına geçip böyle kendi vücudunu, yüz çehresini derisini, tenini, saçını, dişini kontrol ediyor. Vay diye yaşlanmışım, buram değişmiş, böyle oluyorum falan diye. Aynı şekilde şöyle başını iki elinin arasına alıp koyacak diye ne oluyor? Yani ben bu dünyada ne üzereyim? allah Teala beni neyle imtihan ediyor? Beni nelerden mahrum bırakıyor? Beni nelerle sınayıp imtihan ediyor diyerek sürekli teyakkız halinde yapması gerekiyor, bulunması gerekiyor. Yani İmam Ahmet İbn Hanbel'e ee, sorduklarında işte yani bu kadar öğrencisi var, bu kadar çok dışarıda insanlar gelmiş, onun sözünü yazmak için ellerinde kalemlerle, kağıtlarla bekliyorlar. korkardım ki diyor bu istidraç, yani bundan korkarmış bu ümmetin selefi. Yani insanların onlara olan teveccühü, her şeyin yolunda gitmesi, başa imtihanın, sıkıntıların gelmemesi insanları ne abarmış? Korkuturmuş. Yani her şeyin yolunda gitmesi de nedir? Pek hayra alamet ne? değildir. Ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insanların diyor en şiddetli belaya, musibete düçar olanları Eyvallah. peygamberler, nebilerdir. Sonra onlara tabi olanlar. Sonra onlara tabi olanlar. O sebeple yani bizler Sürekli Yüce Rabbimizin kelamını okumamız gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadislerini okumamız gerekiyor. Ve kendimizi bu Kur'an ve Sünnet ölçüsünde tartmamız gerekiyor. Yani biz ne yapıyoruz? <gülüyor> Nereye doğru gidiyoruz? Onun için allah Teala sürekli Kur'an-ı Kerim'den bahsederken, beyan ederken sizlere bir mev'iza geldi diyor. Mev'iza. Nedir mev'iza? Bir öğüt, nasihat. Nedir o? Mev'iza öğüt, nasihat. Allah'ın kelamı, kitabı, Kur'an-ı Kerim. İşte bu surede de anlatılan bu kıssa ee, da bizler için bir ne? Evet. Öğüt. Ardından diyor ki Yüce Rabbimiz İnne lilmuttakine ine de rabbihim cennatin na'im Muttakiler için Muttakiler için Rableri indinde, Rableri katında ne vardır? Nimet cennetleri, na'im cennetleri vardır. Yani takvanın en özlü tarifi nedir? İlim ehlinin de söylediği üzere Fi'lul evamir ve terkû ennevâhî Emirleri yerine getirmek, Allah'ın emirlerini ve emirlerini yasaklarından da kaçınmak. Böyle takvayı kim insanların böyle tasavvur ettiği gibi dağa çıkmak, işte riyazet dedikleri, insanlardan uzakta kalmak, işte <gülüyor> et yememek, süt içmemek, peynir yememek, balık yememek gibi böyle bazı tarikatların insanlar üzerine terbiye, teskiye metodu olarak koyduğu şekilde anlaşılması yanlış bir anlayış. Takva, Likayeden geliyor. Sakınmak, korunmak anlamında. İlim ehelinin dediği üzere, fi'lul evamir terkunne vahiy. Bu kadar. Emirler yerine getirmek ve meyillerden kaçınmak. Bu okul, dille söylemesi kolay olan ancak hayata geçirmesi zor olan bir mesele. Allah-u Teala kitabı, Kur'an-ı Kerim'de peygamberine ne diyor? Ya eyyuhann-nebi ey peygamber ittaqillah. Allah'tan kork. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Sahabeler diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü bize nasihat et, öğüt ver. Oturmuşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğütünün, nasihatini dinliyorlar. Diyorlar ki, biz anladık ki Peygamberimizin bu konuşması veda eden bir insanın, dünyadan ayrılacak olan bir insanın konuşmasına benziyor. Ayrılacak olan, ölümünün yakın olduğunu sanki Peygamber anlamış, hissetmiş. Böyle bir veda konuşması yapıyor. Bize bize vasiyette bulun, tavsiyede bulun ey Allah'ın Resulü'yü <Gülüyor> Allah Resulü olsun Diyor ki usyukun bir takvallah. Size Allah'tan korkmanızı, takvalı olmanızı nasihat ediyorum. Böyle bu cümleler bize çok ne gelebiliyor? Kuru gelebiliyor belki. Allah'tan korkun. Yani nasihat deyince akla böyle sanki oturup e, daha farklı şeyler söylenmesi geri geliyormuş gibi geliyor. Hayır öyle değil. Yani peygamberlere bakın. Her biri her biri e, Allah'ın emirlerini yasaklarını, <gülüyor> emirlerini yerine getirmeyi, yasaklarından kaçınmayı vasiyet ediyor, tavsiye ediyor. İşte Yakup aleyhisselama bakın, Allah'ta allah Teala kitab-ı Kur'an-ı Kerim'i anlatırken ne buyuruyor? Yakup'a ölüm geldiğinde, ölüm anı denk geldiğinde ne dedi çocuklarına? Benden sonra kime ibadet edeceksiniz? Yani vasiyet halinde Yakup aleyhisselam neyi vasiyet ediyor? Neyi soruyor? Benden sonra kime ibadet edeceksiniz? edeceksiniz. Tebhide anlatıyor. Yani bütün peygamber, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ölüm döşeğinde insanlara sürekli diyor ki Allah Yahudu verirsenlere ne yapsın? İlanet etsin. Peygamberlerinin kabirlerini ne yaptılar? Mescid edindiler. Evet. Yani takvanın başı tevhiddir. Takvanın başı tevhiddir. Allahu Teala'yı birlemektir. Ve şirkten sakınmaktır, şirkten kaçınmaktır. Yine Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de diyor ki sana ve senden öncekilere vahyettik ki size ve sizden öncekilere vahyettik ki enittekullah. Allah'tan ne yapın? Sakının Allah'tan. Sakın. Ebu Hureyre'ne rivayet olan, bunun sözü olduğu söylenilen bir rivayette takvayı anlatırken diyor ki kendi bir yolda insanın diyor elbiselerinin ne yapmasıdır takva? Takvansın toplayarak dikkatli bir şekilde yürümesidir. yürümesidir. Yani çok dikkat etmek gerekiyor. İnsanın böyle gaflet e, haline düşmemesi için. Hele hele yaşamış olduğumuz son zamanda, ahir zaman diyoruz buna. Değil mi? İnsanın çok dikkat etmesi gerekiyor. Bir saniyelik gaf İnsanı büyük uçurumlara, helaklara ne yapabilir? Götürebilir, sürükleyebilir. O sebeple ilim çok önemli. Yani bizim e, masiyetten, şirkten, günahlardan korunmamız için en önemli zırh nedir? Evet, evet. İlimdir. İlim. Yani muhakkak ilimle bir bağımızın olması gerekiyor. Uzaktan, yakından kendimizin bir periyodik, kendimizi geçtireceğimiz bir ilmimiz ve bu ilme bina edeceğimiz bir amelimiz olması gerekiyor. İlim deyince de Allahu Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim, ilmi ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisleri ve bunu şerh eden, bunu açıklayan muhtebber alimlerin, ilim ehlinin neyleri? sözleri. İşte bu muttakilere Allah Teala'daki Cennetin Naim nimet cennetleri vardır. Efenec'alul muslimine kel mujrimin. Ardından diyor ki Allah Teala. muslimine kel Bizler Müslümanları hiç Mücrimlerle, günahkarlarla bir tutar mıyız, denk tutar mıyız? Allah'ın dinde yani Müslümanla kafir asla ne değil, bir değil. İslam hukukunda bile, İslam hukukunda bile e, Cumhur'un görüşüne göre hiçbir zaman e, Cumhur'un görüşüne göre bir Müslüman kafiri öldürdüyse eğer ona ne alınmaz? Müslümanın kısas alınmaz. Çünkü Allah teala buyuruyor ki, Efendimiz Ali Müslümanlara Mülcimin. Biz hiç Müslümanlarla, Mücimle ne yapar mıyız? Denk e, tutar mıyız? Allah indinde yani Müslüman, Müslümanın değeri elbette ki Müslümin, kafirin, müşriğin değeri gibi değil. Diyor ki Allah-u Teala Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz ey Mekkeli müşrikler, ey müşrikler? Ya bu verdiğiniz hüküm nasıl bir hüküm? Allah'la bu aracıları denk tutmanız, ilahları denk tutmanız nasıl bir hüküm? Emlekum kitabun fihi tedrusun yani sizin okuduğunuz bir kitabınız var da mı bu kitaptan mı alıyorsunuz bu hükümleri diyor Allah Teala ne yapıyor soruyor nereden çıkarıyorsunuz bu şeyleri innelekum fihi lema tahayyurun yoksa sizin bu kitapta böyle dilediğinizi seçtiğiniz aklınıza gelen hoşunuza giden şeyleri seçtiğiniz hükümler mi var emlekum eymanun aleyna baligah ila yevmil kıyame sizlerce bizim üzerimizde Sizler adına kıyamete kadar gerçekleştireceğimiz yeminleriniz mi var? Yani böyle bir yeminde bulundunuz da biz size bu yeminlerinizi yerine getirmek için söz verdik de onun için böyle hükmediyorsunuz diye. allah Teala burada ne yapıyor? Tevbih, azarlama. Müşrikleri azarlıyor, kafirleri ee, azarlıyor. İnne lekum lemâ tahakkumun selhum eyhum bizâlike zâin. Onlara sor diyor. Hangileri buna, bunlara kefil olur? Yani hangileri, o müşriklerin hangisi bu allah Teala'nın <gülüyor> söylemiş olduğu şeyleri, e, kefil olur yani e, bu böyle bir kitapları mı var? Allah'tan aldıkları böyle bir yeminleri mi var? Bunu ileri sürebilirler mi? Bunu iddia edebilirler mi? asla. Emlehum şurakao felyetu bi şurakaehim in kanu sadikin. Onların ortakları mı var? Ortakları olduklarını yani Allah ile birlikte ibadet ettikleri ortakları olduğunu mu e, söylüyorlar? Eğer böyle bir iddiaları varsa haydi ne yapsınlar o ortaklarını Çağırsın, Çağırsın. çağırsınlar. Ne cevap vermeye kadir ne duymaya kadirler? Duysalar bile ne de cevap vermeye? Kadir, değil. kadir değiller. Ardından allah Allahü Teala diyor ki, "Yüce günler, ansaq ve iddaauna ile sığodu, fakat yas Bu ayet kelimesinde Yüce Rabbimiz, Yüce Rabbimiz bir sıfatından bahsediyor. Bu tür ayet kelimeler ve hadisler, bu ümmetin selefi tarafından, yani sahabeleri, tabi ve ondan sonra gelen nesiller tarafından, onların yoluna giden nesiller tarafından. Bu ayet-i kerimeler isim ve sıfat, Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarını ifade eden ayet-i kerimeler nasıl telakki edilmiş, alınmış, kabul edilmiş, iman edilmiş olduğu gibi. Yani tahrife gitmeden, bundan maksat şudur demeden, teşbihe gitmeden Allahu Teala'nın bu sıfatı aynı insanların sıfatı gibidir demeden, teşbihten uzak bir şekilde keyfiyet yapmadan nasıllılık acaba Allahu Teala'nın işitmesi nasıldır? Gözü nasıldır? Eli nasıldır? diye teşbihe ve keyfiyete gitmeden ne yapmışlar? Olduğu gibi kabul etmişler. Kabul etmişler. Künhünü, keyfiyetini, hakikatini kime havale etmişler? Allah'a. Allah'a havale, allah havale, havale etmişler. Ama allah Teala'nın hitap ettiği bu ayet-i <gülüyor> olduğu şeklinde ne yapmışlar? Kabul etmişler. Erhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki allah <gülüyor> Allah-u Teala O gün Allah incik kemiğini inciğini açar. İncik. Biz buna baldır da diyoruz. Türkçe'de. allah Teala baldırını açar allah Teala'nın nasıl bir zatı var, bu zatı insanların zatına benzemeyi, <gülüyor> keyfiyetini bilmiyorsak Müce Rabbimizin de Kur'an-ı Kerim'de haber verdiği sıfatlarının keyfiyetine ne yapamayız? Demeyiz. Bilemeyiz. Ancak biz de ne yaparız? allah Teala bunlara da ne yapmıştır? Bize hitap etmiştir. Bunun ne olduğunu dil olarak, mana olarak anlıyoruz. Ancak teşbihten kaçarak, keyfiyetten kaçarak ispat ediyoruz. O gün Allah-u Teala ne yapar? İnciğini açar diyor. Ve on, insanlar o gün ne yapılır? Secdeye çağrılır. Secdeye. Çağrılı, salimken yani insanlar dünyada salimken ne yapılıyordu? Secdeye Secde çağırılıyordu. Tabii hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklıyor. Hadis İmam Bukhari'nin rivayet ettiği sayı bir hadis. Bu hadisi e, Allah Resulü'nden Ebu Sa'id El-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Ebu Sa'id El-Hudri diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yekşifu Rabbuna ansâkihi Bugün kıyamet günü işin en şiddetli olduğu zaman biliyorsunuz Allah-u Teala Kıyamet günü mahşerde öyle bir gazap edecek ki hadiste geldiği üzere daha önceden Rabbimiz böyle bir şekilde ne yapmamıştır. Hiç zaman gazap etmemiş. Çetin bir gün. Peygamberlerin titrediği, nefsi nefsi dediği, bir, herkesin kendi nefsini ne yapmaya çalıştığı, kurtarmaya çalıştığı bir gün. Peygamberlerin İsa Aleyhisselam'ın nefsi nefsi dediği bir gün. Ancak Allah Resulü Aleyhisselam'a gelindiğinde şefaatı uzmadığınla meşhur hadiste Allah Resulü Allah'ın arşının önüne gelecek, cezaye <gülüyor> kapanacak ve yalvaracak. Ve sadece o gün bildiği, o gün ona öğretilen övgülerle, bugün bilmediği övgülerle allah Teala kıyamet günü ne yapacak? Övecek, yalvaracak, yakaracak, dua edecek. İşte o gün Allahu Teala diyor ki incik baldırını açar. Feyescudu lehu kullu mu'minin ve mu'mine. Her mümin erkek ve kadın ne yapar Allah'a? Secde kapanır vebqa men kana yescudu fi dunya riaen ve sum'atan riya da allaha ria suma desinler diye secde edenler ayakta kalacaklar secdeye kapanamayacaklar allah Teala onlara ahirette secde etmeyi ne yapmayacak Nasıl? etmeyecek vebqa men kana yescudu fi dunya riaen ve sum'atan fe diyor ki hadis-i bu adamlar dünyada riya gösteriş için Secde yapanlar, tabi bu secde e, yani dünyada adam namazını gösteriş için kılıyor. Ve diğer ameller de böyledir yani. Eğer amellerin biliyorsunuz kabul olmasının ilk şartı nedir? İhlas. Evet. Yalnız Allah için yapılmaz. Ne diyor Kudsi hadiste? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in rivayet ettiği hadiste allah Teala güzel Rabbimiz اَنَا اَقْنَا شُرَكَىٰي yani şirk. Ben şirk'ten en uzak olan, kendisine şirk koştlandırın, şirk'ten en uzak olanıyım. Şirkten en mustağınî olanıyım. Men amile amelen eşreke fihim ma'i e gayri teraktuhu ve şirkehu. Kim bir amel işler? O amelde. İşlemiş olduğu herhangi bir amelde. Sadaka olur, namaz olur, zekat olur, ne olursa olsun. Bana başkasına ortak koşarsa o ortak koştuğu ameli ve o, o amelin sahibini ne yaparım diyor Allah-u Teala. Başbır, bırakırım, terk ederim. Yani ameli boşa çıkmıştır. Amel Allah'ın dinde kabul olmaz. Zaten Allah'ın bu amele ihtiyacı yok. Sadece kendisi için yapılmasını ne yapıyor? İstiyor. Allahu Teala'nın kullar üzerindeki en büyük hakkı da bu. <gülüyor> Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o gün insanlar secdeye o dünyada riyâ ihlâssızca Riya için secde etmeye kapanmak isteyenler secdeye kapanmak için çalışırlar. Bir de bakarlar ki feyaudu zahruhu tabakan vahide. O adamın sırtı ne, gibi, ne olur? Tek bir tabaka plaka olur. Plak. Yani secdeye kapanamıyor. Sırt nasıl? Dümdüz. Secdeye gitmek istiyor adam. Dünyada Allah için secdeye gitmediği için ahirette ona ne olmayacak? Bu nasip e, olmayacak. Kaşiaten abusaruhum terhakum zillah. zille. Bugün onların gözleri nedir? Yani alçalmıştır. Ve zillet bürümüştür onların. Alçaklık bürümüştür. allah Teala onları cehenneme atacakken diyor ki Kur'an-ı Kerim'de cehenneme nasıl giderler? Ona da Kakılarak, itilerek develer böyle sürüyle İçmeye içmeye götürüldüklerinde nasıl götürülüyorlar? Kakılarak, ittirilerek böyle bağırarak onlara değil mi? Cehenneme de onlar ne yapıyorlar? Böyle gidiyor. allah Teala diyor ki, ''İkse'û'' yani konuşmayın. Artık allah Teala ile konuşmaktan bile men olunuyorlar, yasaklanıyorlar. Onun için yüce Rabbimize seslenemeyecekler için cehennem Ne diyor? ''Ya Malik, ey cehennem meleği, ey cehennemden sorumlu olan melek.'' Evet. Rabbine dua et diyorlar. Rabbine. Yani Rabbimize dahi dedirtmiyor allah Teala. Normalde Allah-u Teala tamam. cehenneme girenlerin de Rabbi. Tabii. Ama onlara yasaklıyor. Mm -hmm. Rabbine dua et de bizden ne yapsın? Yukafif anna yawmen min azab. Azabın bir gününü <gülüyor> hafifletsin. Azabı kaldırsın demeye yüzleri de yok. Biliyorlar kalkmayacak. <gülüyor> en azından ne olsun bir hafiflik olsun. Yani o gün kıyamet günü Hal atak hadisul gasiye, nur'un günü diyor <gülüyor> <gülüyor> ah. O gün yüzler nedir? Öne eğilmiştir. Amiletun nasibe. Çalışmış ve yorgun. Yani Cehenneme gelen adamların ameli var. Ama şirk <gülüyor> olduğu için <gülüyor> boş. Amiletun <boş. gülüyor> nasibe. Çalışan ve yorgun olan yüzler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fezerni ve men yukezzibu bihâzel hadîs. Diyor ki bu hadisi, bu kitabı Allah'ın kelamını yalanlayanla diyor. Beni baş başa bırak diyor allah Teala. Beni baş başa bırak. allah Teala'nın isimlerinden birisi de sabur. Çok sabreden. Adam sövüyor. Dine düşmanlık ediyor. Hiçbir şey olmuyor ama. Allah Teala ahirete bırakıyor ya da bu dünyada ona bir musallat ediyor Nemrut'a, ufacık bir böceği, sineği, kurtu ne yaptığı gibi musallat ettiği gibi. Diyor ki Allah Teala senes tedricen min Onları bilmedikleri yerden ne yapacağız? Derece derece helaka sürükleyeceğiz. İstidrac. Innake ve umli lehum. onlara diyor süre veriyorum. Allah Teala hadiste de geliyor. Allaha yum e, inallaha يُمْهِلُوا وَلَا يُحْمِلُوا Allah mühlet verir ama ihmal etmez. etmez. Et. Allah hala mühlet veriyor. Adam azlıkça azar. Bir de bakarsın ki allah Teala aniden ne yapar? Yakalar. allah Teala kitabı Kur'an-ı diyor ki فَلَمَّا <gülüyor> نَسُوْ Eski kavimlerden bahsediyor. Kendilerine diyor verilen, o insanlara verilen öğütü. Onlar unutunca <fetahna> aleyhim عَلَيْهِمْ اَبْغَابَ كُلِّ şey O topluluk, o kavime allah Teala... Diyor ki, Öğüt, unut, oku, o topluluk, öğütü unutunca ne oldu? Her şeyin kapılarını açtık onlara. Yani rızkı bollaştırdık. Bakın ayet-i kerime çok ilginç. Yani o topluluk, azap olan o topluluk, Allah'ın dininden uzaklaştıkça Allah-u Teala ne yapıyor? Her şeyin kapısını açıyor, açıyor ona. Hatta idâ ferihû, böyle böbürlenip sevinmeye başladıkları anda diyor, ne yaptık onları? İnne ul akaznehum aniden aldık. Yani Allah Teala'nın bir kanunu da bu. Kula verir, verir, verir kul azmaya devam eder, azar, azar, azar birden kulun abur yakalar. İşte bu ayet içerisinde diyor ki, umliyilehum. <gülüyor> ben onlara süre veriyorum. İnne kaidi metin benim tuzağım çok çetindir diyor Allah Teala. İnne kaidi metin benim tuzağım çok çetindir. اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَ مِنْ Sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? İstediğin ücretten onlar da borç altına girip bu borcun altında mı eziliyorlar? Yani peygamber onlardan hiçbir şey istemedi. Tek istediği şey vardı. Allah'ın dinine tevhide ne yapmak? Bağlanmak. Yalnızca Allah'a ibadet etmek. Yalnızca Allah'a dua etmek. اَمْ اِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ Gayb onların katında mıdır? Gayb onların yanında mıdır? Bu gaybı onlar mı yazar? Bu vahyi onlar mı indirir? Asla ökeller. Fasbir li hukmi rabbik. Allah Teala peygamberine burada teselli ediyor. Rabbimin hükmüne ne yap? Sabret. Ve kim gibi olma ala takun ka sahibi'l hut. Hut balina demek. Balık. Kimden bahsediyor? Yunus Aleyhisselam'dan. Yunun sakın diyor onun gibi olma. Tabi Yunus Aleyhisselam'la alakalı kıssayı önümüzdeki hafta anlatacağız. Musa Aleyhisselam'ın başından uzun bir kısa geçiyor, başında bir olay geçiyor. Kavminin içinde öfkeleniyor, kavmini anlatıyor, onlar da iman etmiyorlar. iman etmeyince şirk koşuyorlar Allah'a. Yalnız Allah'a ibadet edilmesi gerektiğini kabul etmiyorlar. Ve o da Allah ona izin vermemişken öfkeli bir şekilde o kavminin içinden ne yapıyor? Çıkıyor, Çıkıyor gidiyor. Tabi Allah-u Teala peygamberlerinde ne yapıyor? Sınıyor, imtihan ediyor meşhur bilinen deniz yolculuğunda kura sürekli ona çıkıyor. Her seferinde kura çekiliyor ona çıkıyor. Denize atıyorlar çünkü gemi bu kadar yükle yapmıyor? Şey Taşımıyor. Yapayım. Denize atılıyor ve onu Yunus balığı tutuyor. Evet. Bazı tefsirlere göre 40 gün kalıyor Yunus balığı içinde. Bazı tefsirlere göre 4 gün kalıyor. <gülüyor> Bununla alakalı Allah-u Teala Peygamberine diyor ki Sakın o diyor, ne yapma? Onun gibi Olma. Yani acele etme, sabret. Sabret. Bizler de burada Peygamber'e tavsiye edilen bu sabra ne yapmak zorundayız? uyumak zorundayız. Bize de burdansın. Allah-u sabredin. Bütün belalara, musibetlere, sıkıntılara, elemlere. Sabrın biliyorsunuz en değerlisi Allah'a itaate sabır. Yani ibadetlere sabır çok önemlidir. Sabah namazına kalkacaksın, oruç tutacaksın, Kur'an-ı Kerim okuyacaksın. Buna ne diyoruz? İbadete sabır. İbadette sabır, sabırların en şereflisi. Sonra Günahlara karşı sabır. Günaha girmek istiyor insan, bakmak istiyor. Faiz. Haram, buna karşı sabır gelir. Bir de neye sabır? Musibetler. Musibetlere sabır. Bu da sabrın evet. en alt derecesi. Niye çünkü? Bu buna kafir de sabredebiliyor. Hayvanlar bile sabredebiliyor musibete. değil mi? Hayvanın yavru söylüyor, sabrediyor. Tabi bu da şu demek değil yani. Sabrın en düşük derecesi ama bu da matlub olan, istenilen bir sabır. Allah Teala kitabı Kuran'ı inna edilir. اِنَّمَا يُحْفَزْ سَابِرُهَا bi بِغَيْرِ هِسَابٍ Allah sabredenlerin karşılığını ne yapacak? Hesapsız. Sabreden. hesapsız. Sabredenlerin karşılığı hesapsız. Yani ne demek hesapsız? Allah indinde derecesi, sabrın Neyse. çok büyük. Bunu sadece allah Teala yapıyor? Yeah. Biliyor, kullar için gizemiş. Yüce Rabbim bizleri e, Hakk'a sabreden, Allah'a itaata sabreden, Amin. günahlara karşı sabreden, e, masiklere karşı sabreden, başa gelen musibetlere sabreden kullarından Amin. eylesin. Sübhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedün la ilahe illa ente estağfuruka ve etubile.